Emma ba'd fe inna istiqal hadisi Kitabullah ve hayral hidiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> ve şerrü'l umuri muhtefatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Sayı tefsir dersimizde Taha suresinin 55. ayetinde kalmıştık. Allah zevcelleme alem şöyle buyuruyor. Sizi ondan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve tekrar sizi ondan çıkaracağız. Katader Ayette geçen Tareten Uhra kavli Tekrar demektir İbn Mesud Radyalan dedi ki rahimle görevli melek Rahimden nutfeyi alarak eline koyar ve şöyle der Ey Rabbim Bundan can yaratılacak mı Yaratılmayacak mı Eğer yaratılacak denilirse Ey Rabbim Rızkı, eseri, eceli ve ameli ne olacak der Allah Teala Kitabın anasına bak der O levh-i mahfuza bakar Rızkını, eserini, ecelini ve amelini görür. Defnedileceği yerden toprağını alır. O nutfeyle yoğurur. İşte sizi ondan yarattı. Sizi yine oraya döndüreceğiz. Taha 55. ayetin anlamı budur demiştir. Bunu Hakim-i Müttir'mizin evadül usulde i̇bn bu şekilde mevkul rivayet eder. Hadis aslı meşhur olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu bir şekilde gelmiştir bildiğiniz gibi. Yani Allah Azze ve Celle ecelleri, e, eser, insanın rızkını, bunun gibi kaderiyle ilgili her şeyi ezelde zaten yazmıştır. Bu levh-i mahfuzdadır. Kişi anne karnında ruh üflendiği zaman e, melek Rabbine sorar. Yani bu ruh üflenen, rahimdeki ceninin e, işte rızkı ne olacak, eser ne olacak? O anda yazılmaz yani kader. Kader zaten ezelde yazılmıştır. Allah Azze ve Celle'nin ilminde mevcuttur. O anda levh-i mahfuzdan bildirilir ve onun hakkında, o doğacak kişi hakkında bu işlenir. Bu dört şey rızkı, eseri, eceli, ameli. Yani rızkı malum eceli, eseri derken işte bu e, cennetlik mi, cehennemlik mi e, bunların hepsi e, ameli, eceli yani ne zaman ne kadar ömrü olduğu, kaç sene ömrü oldu, e, Bunlar e, anne karnındayken ruh üflendiği zaman e, meleğe bildirilir, levh-i mahfuzdan. E, i̇şte buna ömürlük kader deniliyor. Bir yıllık kader vardır bir de. Bu da her sene Kadir gecesinde. O sene doğacakların, öleceklerin listesinin verilmesi. O sene olacak bereketlerin, e, musibetlerin neyse. Bu yıllık kaderdir. Bu ömürlük kader bu bahsedilen. Bir de külli kader dediğimiz, işte o ezelde Allah Azze ve Celle'nin işte önce kalemi yarattı, sonra ona yaz diye emretti. O da neyi yazayım yarabbi? Kıyamet gününe kadar olacak. Her şeyi yaş kur, ne varsa. Bunları yazdı kader. Kalem kurudu, defterler dürüldü diye İbn Abbas hadisinde. Geçen o külli kaderdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ezelde kaleme emredip yazdırdığı bu kaderi melekler dahi bilmezler. Yani kaybı melekler dahi bilmezler. Ee, i̇şte senelik kaderle öğrenirler. Bu ömürlük kaderin bildirilmesiyle o anda öğrenirler. Dolayısıyla melekler de kaybı esasında bilmezler. 56. ayet olsun biz ona bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve yüz çevirdi. Yani burada Genel olarak insan ifade ediliyor. İnsana, ayatına, ayetlerimizi, delillerimizi, bütün hepsini gösterdi. Burada fıtrat delaleti, yani ezelde ruhların söz verdikten sonra bir fıtrat üzere dünyada yaratılmaları, sonra Fusile suresi 53. ayetinde belirtildiği gibi, afakta ve enfüste onlara ayetlerimizi göstereceğiz. E, buyurulduğu gibi afakta, yani dış alemde ve enfüste, insanın iç aleminde vicdanında bununla ilgili e, fıtri delillerin gösterilmesi kastediliyor. Yani insanın normalde fıtratı Allah Azze ve Celle ve onun gönderdiği rasullere dine, iman etmek üzere bir nevi programlıdır. Fakat insan bu fıtratına muhalefet ederek, bu sistemi bozarak küfre sapar, şirke sapar aslında fıtratına da, yani fıtratıyla kendisine ikam edilmiş hüccetede de muhalefet eder. 57. Dedi ki, bizi yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin ey Musa? Tekrar bu ayette, geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz, geçen ayetlerde geçtiği gibi, Musa Aleyhisselam ile Firavun arasındaki konuşmaya tekrar bir dönüş var. İzlediğiniz 58. ayet devamı, ''Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla.'' Mücahit ve Katade Rahim Eumullah dediler ki, ''Mekânen suvâ kavli, her iki taraf içinde aynı uzaklıkta olan, yani ortak bir buluşma noktası ayarla.'' demiş demek ki. 59. Musa Aleyhisselam, Buluşma zamanınız, zinet günü, koşuluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun dedi. Burada Musa aleyhisselam bir davetçi peygamber olarak, risalete davet eden bir peygamber olarak, özellikle insanların en fazla kalabalık olduğu bir zamanı belirliyor ki, Allah'ın risaletini ve kendisiyle gönderdiği ayetlerini, delillerini, mucizelerini, bütün insanlık görsün de Firavun'la ona tabi olanların, büyücülerin, batılla meşgul olduklarını herkes aleni bir şekilde görsün. Bunun için en kalabalık olacakları bir bayram gününü ve vakti tercih ediyor. Katadır Aymollah dedi ki, ziynet günüyle kastedilen bayram günüdür. Kuşluk vakti de sözleşilen o zaman da insanların toplanmasıdır. 60. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini topladı, sonra geri geldi. 61. Musa onlara, ''Yazık size.'' Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur dedi. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a hitakum bi azap kavli hakkında sizi helak eder demektir demiştir. 62. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Sütli Raymullah Musa ve Harun Aleyhisselam'dan gizlice konuştular demektir diyor. Katade dedi ki sihirbazlar kendi aralarında şöyle dediler. Şayet bu yaptıkları gerçekten bir sihir ise onu yeneriz. Ancak bu yaptıkları semadan olan bir şey ise yani Allah'tan gelen bir şey ise o zaman bunda başka bir iş var demektir. 63 şöyle dediler. Bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. Yani Harun ve Musa Aleyhisselam hakkında işte büyücü, sihir yapan büyücüler demeye çalışıyor. Hani e, Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını benimle beraber gönder demişti ya o yüzden işte bu ancak e, sihir yapan iki kişidir. Sizi yurdumuzdan çıkarmak istiyor diyerek böyle e, alıkoymak istiyor. i̇bn Abbas Radyallahu anh'a diyor ki bi tarikatikumul musla ifadesi İsrailoğullarından örnek şahsiyetleri yanlarına alacaklar demektir. 64. Öyleyse hilenizi kurun, sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. 65. Dediler ki, ey Musa, ya senat veya önce atan biz olalım. 66. Hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. 67. Musa birden içinde bir korku duydu. 68. Korkma, üstün gelecek olan kesinlikle sensin dedik. 69. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa iflah olmaz. 70. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. 71. Firavun şöyle dedi. Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Yani Allah'a. Hakikat şu ki, o size büyü öğreten ulunuzdur. Yani asıl, yani bu sihirbaz toplumuna söylüyor, demek ki o sizin büyücü hocanız o. En büyünüz o demek ki. Şimdi ellerinizi, ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. 72. Dediler ki, seni bize gelen açık açık delillere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Yani burada bir fıtrata dönüşleri var gördüğünüz gibi. Yani sihirbazlar iman ediyorlar ve burada fıtratlarına dönüş yapıyorlar. Yani bu büyü işi değil. Gözleriyle gördüler. Büyünün en alasını biz yapıyoruz zaten diyorlar. E, bu demek ki semadan gelen, yani Allah Azze ve Celle katından gelen bir destek, yardımdır. Bu sebeple Firavun'a böyle mukabele ediyorlar. Yani apaçık bize mucize geldi, delil geldi. Bizi yaratana karşı sen bizi yaratmadın. Yani Rabb'lik ilan ediyorsun, Rabb ilahlık iddia ediyorsun ama bizi yaratan sen değilsin. Bizi yaratana seni tercih etmeyiz dediler. Öyleyse yapacağını yap. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Yani sen azap etsen ancak bu dünyada yapabilirsin bunu. Burada hemen ahirete iman da ön plana çıkıyor. Yani dünyanın da ahiretinde sahibi Allah Azze ve Celle. Şöyle devam ediyorlar 73. ayette. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah en hayırlı ve en kalıcı olandır. Wallahu hayrun ve ebqâh. Evet, hayır Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden birisi. Burada. 74. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesi esnasında bu ayete geldiği zaman yani bu ayeti okudu ve şöyle buyurdu. Cehennemi hak eden ve onun ehlinden olanlar orada ne ölür ne de yaşarlar. Ancak günahları sebebiyle cehenneme giren insanlara gelince yani şirk veya küfür sebebiyle değil de Günah sebebiyle e, cehenneme giren insanlara gelince ateş onları bir defalığına öldürür. Kömür haline gelirler. Şefaat için izin verilince onlar bölük bölük cennet nehirlerine getirilirler. Sonra ey cennet ehli, onların üzerine dökün denilir. Bunun üzerine selin sürüklediği suda tanenin bittiği gibi yeniden biterler. Yani yeni bir beden onlarda biter. Yanlış bedenlerinin yerine cennetlik olurlar. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 75 Kim de salih ameller işlemiş bir mümin olarak ona varırsa, Allah'ın huzuruna giderse üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. Ebu Terda radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim ancak öğrenmek ile elde edilir. Buradaki innemel ilmu bit teallum ifadesi yani ehlinden öğrenmekle elde edilir hilim ağırbaşlılık ancak hilim sahibi olmaya çalışmakla elde edilir kim hayrı araştırırsa ona verilir kim şerden sakınırsa ondan korunur yani Allah tarafından korunur üç şey bir kimse de bulunuyorsa bu kişi yüksek derecelere ulaşamaz size cennete giremez demiyorum yani kafir olur demiyorum müşrik olur demiyorum yüksek derecelere ulaşamaz. Bunlardan birincisi kahinlik yapmasıdır. İkincisi fal bakmasıdır. Üçüncüsü ise yolculuğundan vazgeçecek kadar bir şeyi uğursuz saymasıdır. Bunu İbn Abdilber Cami Beyanil ilimde Temmam Fevaidinde Taberani Mucemil Efsatlar yuvayet etmişler. Elbani es da tarih etmiştir. 76. içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan adin cennetleri. İşte arınanların mükafatları budur. En yani bir önceki ayette salih ameller işlemiş mümin olarak kim Allah'ın huzuruna giderse cennet üstün dereceler vaat edilmişti. İşte bu üstün derece sahiplerine de ebedi kalacakları altından ırmaklar akan adin cennetleri vardır diye müjdeleniyor. 77 And olsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık da Yetişilmesinden korkmaksızın Yani yakalanmaktan Korkmaksızın ve endişe etmeksizin Onlara denizde kuru bir yol aç Diye vahy etmiştik i̇bn Abbas Abbas radyalarına diyor ki Ayetin anlamı Firavunun adamlarından korkma Denizde boğulurum diye de endişe etme demektir 78 Bunun üzerine o askerleriyle birlikte Onların peşine düştü yani Firavun Deniz onları gömüp boğuverdi 79 Firavun kavmini saptırdı Doğru yola sevk etmedi. 80. Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafını size vaat ettik ve size kudret elvası ile bıldırcın eti indirdik. İbn Abbas radyalarına Esselva, bıldırcına benzer bir kuştur demiştir. 81. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık da etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisine gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir i̇bn Abbas radyalanma dedi ki, taşkınlık ile kastedilen zulümdür. Fakat heva kavli ise bedbaat olur. Yani cehennemliklerden olur demektir. Katader Ay dedi ki, gazabın çarpmasıyla kastedilen azabın üzerlerine indirilmesidir. 82. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden ve salih işleyen, sonra dost doğru yolda giden kimseyi bağışlarım i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, şirkten tevbe edip Allah'ı birleyen, sorumlu olduğu farzları yerine getiren, sonra şüpheye düşmeyen kişiye karşı son derece affedeceğim demektir. 83. Seni aceleyle kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? 84. Musa dedi ki, işte onlar da benim peşimdeler. Ben memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim dedi. 85 dedi ki, senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Yani bu konularla ilgili ayrıntılı rivayet daha önce geçmişti. O yüzden tekrar zikredilmiyor uzunca rivayette. 86, bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntü olarak kavmine döndü. Ey kavmim, Rabbinin size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi? Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz dedi? i̇bn Abbas radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Allah Musa'ya rahmet etsin. Gören, haber alan gibi değildir. rabb ona kavminin kendisinden sonra fitneye düştüklerine haber verdiğinde levhaları atmadı da bizzat onları görünce levhaları attı. Bunu... Hakim i̇bn İbn ve bezar sayısınaplar rivayet etmişlerdir. Yani ne demek? Allah azze ve celle levhaları Musa Aleyhisselam'a verdiği zaman Tuva Vadisi'nde haber veriyor ona Musa Aleyhisselam'a. Yani kavmin işte Samiri ile Samir onlar yoldan çıkardı. Şirke döndüler. Saptılar diye. Musa Aleyhisselam da o anda Henüz görmedi. Haber aldı ama haber en sağlam haber. Yani Allah Azze ve Celle'den doğrudan mükealemesiyle konuşmasıyla oradan aldığı bir haber. Yani e, batıl olma şaibesi bulunan bir haber değil. Doğrudan Allah Azze ve Celle'den aldığı bir haber. Yani en sahih haber. Böyle bir haber olmasına rağmen o anda Musa Aleyhisselam öfkelenip levhaları atmadı da bizatihi gözleriyle görünce bir nevi aklı yerinden gitti öfkeden ve Levhaları aldı, yani ne yaptığını bilemedi o, an, o anda. Çünkü elindeki levhalarda Allah Azze ve Celle'nin ayetleri var. Ne yaptığını bilemeden, e, yani böyle bir kastı olmaksızın öfkeden dolayı levhaları fırlattı, o levhalar parçalandı. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da burada öyle dua ediyor. Yani Allah rahmet etsin Musa'ya, yani e, gören haber alan gibi değildir. Yani görmekle elde ettiğim bilgi e, aynel yakindir işitmekle elde ettiğin bilgi sadece ilmel yakindir. Yani Allah azze ve celle'den doğrudan bir haber dâyı olsa, yani en sahi haber dâyı olsa o ilmel yakindir. Bilgi mertebesinde bir yakin. Ama aynel yakin bizati görmek. İşte o aynel yakin mertebesinde bu hadse şahit olunca <gülüyor> yani e, bir an Öfkeyle bu levhaları fırlattı. Ve normalde Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini hakaret kastıyla bir kimse atsa bu küfürdür. Ama Musa Aleyhisselam'ın böyle bir kastı olmadığından e, onun hakkında böyle bir küfür gibi bir şey söz konusu değil. E, fiillerde mesuliyet için iki şey aranır. Birisi ilim, diğeri kasıt. Yani yaptığı şeyi Bilerek yapmaz. Bu küfürse, onun küfür olduğunu, şirkse şirk olduğunu bilecek. Fısksa fısk olduğunu bilecek. Buna rağmen yapacak. İlim. Ee, kasıt bunun bir şeyidir yani. Kasıt bu ilme dahildir esasında. İlim ve istitaat. Yani güç getirme. Biliyor, kasıtlı bir şekilde yapıyor. Ve e, gücü yeten bir şeyi yapıyorsa... Bu kimse mesul oluyor. Yani küfür, şirk böyle gerçekleşiyor. Bunun zıtları olan, mesela cehaletle işledi, yani bilmeden, yani yaptığı şeyin küfür olduğunu bilmiyor. Bu konuda herhangi bir hüccet ulaşmamış. Ee, burada küfre girmiş olmuyor. <gülüyor> kasıt, yaptığı fiile kastetmiş olması. Bu kasıt konusunda şöyle bir ayrıntı e, yapmamız lazım. Çünkü e, mürce ile ayırmamız lazım el üstüne takidesini. Fiile kastetmiş olmak şarttır. Mesela adam küfür olan fiili işliyor, şirk olan fiili işliyor. Bunun şirk olduğunu biliyor, küfür olduğunu biliyor. İşte ben kafir olma kastıyla yapmadım diyor. Bu kabul edilmez. Kafir olmaya kastedip kastetmemesi mesele değil. Buradaki kast geçersizdir. Önemli olan bu fiile kastetmiş mi, kastetmemiş mi? Yani kasıt bir tekfir manisidir derken maksat budur. Fiile kastı var mı? Musa aleyhisselam burada fiile kastı yok. Yani levhaları atma gibi bir kastı yok. O ana öfkeyle e, kendini kaybederek e, kasıt dışı bir şey yapıyor. İstitaat dedik, yani adam biliyor, kastlı bir şekilde yapıyor ama küfürden sakınmaya gücü yetmiyor. Ne demek gücün yetmez, yetmemesi? Mesela zorla yaptırılıyor, silah zoruyla. <gülüyor> tehditle yaptırılıyor. Tehdit altında, baskı altında yaptırılıyor. Şeriat bunda da bir hafifletme getiriyor. Şeriat kalbini küfre açmamışsa, sinesini açmamışsa, şirke açmamışsa e, baskı altında yaptıklarından sonra olmayacağını Nail Suresi 116. ayetime bildiriyor Allah Azze ve Celle. E, demek ki bu iki esaslı şart isti'taat ve yani güç getirme, kudret ve ilimdir. Kasıt ilme bağlıdır. Yani ilim olmadan kasıttan bahsedemeyiz. İlim olacak ki e, bilgi üzere bir şeye kastetsin. Hayır amellerinde de böyle. Mesela delil ile taklit arasında böyle bir fark vardır. İlim farkı vardır. Mesela taklitçi ne yapar? Bizim toplumumuzda insan doğuyu Çevresinde bir topluluk buluyor ki bunlar Müslüman. Belki nurcuların içerisinde doğdu. Belki tarikatçıların içerisinde doğdu. Belki daha farklı cemaatlerin içerisinde doğdu. Belki dinle, imanla pek alakası olmayan, tamamen dünyaya gömülmüş insanların, gafil insanların arasında doğdu. Hepsi olabilir. Şimdi bu insan ne yapacak? Taklit üzere ise, taklit bir kere fıtrata muhalefet etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle insana sorgulayan, yani ilmi arayan bir fıtrat üzere yaratmıştır. Hakkı arayan bir fıtrat üzere yaratmıştır. Daha önce Enam suresinin tersinde bunu anlatmıştık. İbrahim aleyhisselam işte e, belli bir yaşa delikanlık zamanına kadar mağarada tutulup da gün yüzüne çıktığı zaman hemen Rabbini arayışa geçmesi, kavminin yaptıklarına razı olup onlara tabi olmaması. Orada fıtratıyla hareket ediyor ve arayışa giriyor değil mi? Halbuki kavmine uysa yani dünya hayatı yolunda gidecek. Babasıyla ters düşmeyecek, kavmiyle ters düşmeyecek bir gelirleri var bu işten, yürüyen işleri var. Ama bunlara ters düşüyor. Neden? Çünkü fıtrata ters. Fıtrata nasıl muhakalepet ediyor demek ki taklitçi olan insan? Burada bir topluluk var. İşte nurcular veya tarikatçılar her neyse. Ben bunların içerisinde fıtratım diyor ki burada yanlış giden bir şeyler var. Ama ben bunu dile getirirsem, bunun gereğiyle hareket edersem bu toplum beni dışlar. Ne ekmeğimi verirler ne suyumu verirler? Yani Rızıklarımdan olurum, menfaatlerimden olurum, işimden olurum, gücümden olurum. Ne yapar bunun üzerine? O halde ben sesimi çıkarmayayım. Neyse böyle gelmiş, böyle gider. Atalarımızı bu yolda bulduk. İşte Allah Azze ve Celle'nin fıtrat ahdinden bahsettiği, Araf 170 173 ayetlerinde bildirdiği şey de budur. Yarın biz bundan habersizlik demeyin diye size bunu bildiriyoruz diyor. Ezelde hepimizin ruhları söz verdi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bizlerde de hep evet demişiz. Allah bildiriyor bunu. Bunu neden yaptığında şu gerekçeyle açıklıyor Allah Azze ve Celle. Yarın şöyle demeyin sakın. İşte bizden önce bir topluluk, yarabbi yoldan çıkmışlar. Biz de onlara tabi olan, yani taklit eden bir kimse olduk. Onların yaptığı yüzünden bizi mi sorgutacaksın? Demeyesiniz ha. Böyle demeyin diye bunu bildiriyoruz diyor. Ve bir de, ikinci bir gerekçe olarak da Bizim bundan haberimiz yoktu da demeyin. Evet biz doğduğumuzu hatırlamıyoruz değil mi? Haberimiz yoktu demeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ne demek bunun manası? Ben sizleri bu fıtrat üzerine yaratıyorum demek. <gülüyor> haberimiz yoktu, geç, geçerli bir mazeret değil. Fıtri meselelerde. Yani bir kimse Hristiyanlar arasında doğdu. Hiç İslam'ı araştırmadı. Yani onlarda bulunan batıllardan dolayı sorguya çekmedi, muhalefet etmedi ve Hristiyan olarak kaldı. Onun suçu neydi? Diyemiyoruz. Suçu taklit etmek. Peki, Müslümanların arasında doğan ve az önce bahsettiğimiz şekilde yaşayan kimse kurtulur mu? Kurtulur mu? Bu da taklit üzere, bu da taklit üzere. Yani bunun kabati Hristiyanların arasında doğmak, Yahudilerin arasında doğmak, bunun da fazileti Müslümanların arasında doğmuş olmak mı? Yani kendi kazanıp elde etmediği bir şeyden dolayı Allah ödüllendirmez kimseyi. Dolayısıyla Müslüman bir toplulukta dahi doğmuş olsa taklit caiz değildir. Ve akide kitaplarında buna mürtabın imanı veya taklit üzere iman e, tanımı getirirler ki bu sahih değildir. Allah kanında geçerli değildir diye de e, delilleriyle de şerh edilir bu konu. Yani eşari-i matur akide kitaplarında dahi böyledir bu. Taklit akide konusunda haramdır. Yani bu toplum Müslüman, ne demek bunun manası, mürtabın imanı? Bu toplum eğer kurtulan, yani vadettikleri, iptal ettikleri gibi cennetlik olan topluluksa Müslümanlar, dünyada da ahirette de kurtulduk. Yok dedikleri gibi değilse, böyle değilse en azından dünyada da işim yolunda gider. Onlarla uyum içinde yaşarım. Bu mürtabın imanı. Bu geçerli değil. Allah katında geçerli değil. Dünyadaki hüküm açısından değil. Dünyadaki hüküm açısından, yani bizim kıblemize dönen, kestiğimiz yeneyen, La ilahe illallah diyen herkesi biz, şeklen Müslüman kabul ediyoruz. Ama bizim uyarmaya çalıştığımız şey, dünyada Müslüman kabul ediliyor olabilirsin. Namazın, işte ehli namaz sayılabilirsin. O usuddan birisi olarak görülebilirsin. Ama Allah Azze ve Celle katında bunların geçerliliği, ancak şu kalpte oluşan sahih bir akideye bağlı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kim salih amelle gelirse demiyor. Kim iman ve salih amelle gelirse diyor. Yani kalbin de sahih bir itikat üzere olması gerekiyor ki e, taklit yani caiz değildir. Hele akide meselesinde taklidin geçerli olmadığı konusunda herkesin ittifakı vardır. Fırkaların da ittifakı vardır. E, ameli meselelerde taklit caiz midir, değil midir diye tartışmışlar. Onun yeri burası değil şu an. Fıkhi konuda. E, biz onları usulle ilgili derslerde açıkladık zaten. O konuda da taklit caiz değildir. Yani biz işte örnekte, baştaki örneğe dönelim. Bu toplumda doğduk. Hanefi bir topluluk. Bunlar iddia ediyorlar ki Hanefi mezhebi hak, hatta Mehdi Aleyhisselam geldiğinde, İsa Aleyhisselam'ın üzül Hanefi mezhebiyle hükmedecek diyor. Kim diyor bunu? İşte falanca evliya, İmam Rabbani söylemiş, falan söylemiş, falan söylemiş, falan söylemiş diye iddia ediyorlar. Mehdi'nin geleceğini kim haber veriyor? İsa Aleyhisselam'ın geleceğini kim haber veriyor? Allah Azze ve Celle haber veriyor. Rasulü bize açıklıyor değil mi? Bunun hangi mezheple hükmedeceğini kim haber veriyor peki? Allah Resulü'nden 800 bin sene sonra, tam 1000 sene sonra dünyaya gelmiş birisi böyle bir iddiada bunlar. İmam Rabbani dedikleri şahıs. Şimdi burada fıtraten, yani biz cahil insanlar olarak düşünelim. Fıtraten, yani o zaman İmam Rabbani dediğimiz şahıs hangi konumda oluyor? Yani Allah bir şey haber verdiğinde, ivasız garazsız, teslim olmak zorundasın. Rasulü haber veriyorsa teslim olmak zorundasın. Peki bu İmam Rabbani dediğiniz kim? O da mı Allah'ın bir Rasulü? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a eşdeğer bir konumda mı? Böyle bir bilgiyi İmam Rabbani denilen şahs veya kim olursa olsun, hangi şahs olursa olsun, kim iddia ederse etsin Allah'ın Resulü dışında. Böyle bir bilgiyi iddia ediyorsa, bir, Allah'tan delil getirmek zorundadır. Böyle bir şey yok. Rasulü'nden delil getirmek zorundadır. Böyle de bir şey yok. Esen böyle bir delil olmadan İmam Rabbani de alimdir diyerek onun sözünde böyle akide esası gibi e, kabullendiğin zaman teslim olduğun üçüncü bir esas daha ortaya çıktı. Yani şirk gündeme geldi. Akide de şirktir bu. Kim Allah gibi haber verebilir? Yani bu adam gaybı mı biliyor? Şimdi bir kere Mehdi ve İsa aleyhisselamın zuhur etmesi gayb haberidir. Allah haber verdi eyvallah. Resulü <gülüyor> haber verdi biz de buna da teslim oluruz. Ama İmam Rabbani dese ki Mehdi çıkacak İsa Aleyhisselam nüzul edecek e tamam çünkü bunu Allah söylüyor Resul söylüyor. Ama bunun Hanefi mezhebiyle hükmedeceğini veya bir başka Said Nursi diye birisi çıkmış o da Risale-i Nur külliyatının programıyla hareket edecek diye iddia ediyor. Bu kayıp, kayıp hakkında haber vermektir. Yani kahinlik yapmaktır. Kim kahini de, e, tasdik ederse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın indirileni inkar etmiştir. Bu bir şirktir. Ne oldu? Müslüman olduğunu iddia edenler arasında böylesi bir şirke bulaşan bir sürü benim şahsen bir sürü tanıdığım var. Bunu fıtrat kabul ediyor mu acaba? Yani bunu ben duydu ve kabul etmedim. Kabul eden nasıl kabul etti? Yani onda, e, bende olmayan veya e, onda olup da bende olmayan, bende olup da onda olmayan farklı şeyler mi var? Hepimiz aynı fıtrata mi, e, muhatapsız. Bizim fıtratımız neden kabul etmiyor? O neden kabul ediyor? Yani e, taklit insanları e, batıran bir şey. Burada yanılgı şu yönlü oluyor. Mesela sen eğer firavunu taklit edersen, helak olursun. Böyle bir yanlış bir anlayış var. Firavunu, Nemrut'u taklit edersen kafir olursun. Ama İmam Şafii taklit edebilirsin. Ahmet bin Hanbeli taklit edebilirsin. Ebu Hanife'yi taklit edebilirsin. Böyle anlayışlar getirdiler. Allah Azze ve Celle böylesi bir taklidi yasaklarken şuna yani fasık şerli kimselere e, taklit haramdır ama hayırlı, salih kimselerse bunlar takdir edebilirsiniz. Böyle demiyor. Bilakis açık ve net bir şekilde, en sıradan, ilmi olmayan, bedevinin dahi anlayabileceği bir şekilde şu ayeti hepiniz okuyorsunuz, işliyorsunuz. Tevbe suresi 1. ayet. Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsederken Allah'a sebebi kitap evinden hahamlarını, alimlerini, raiplerini alimlerini ve Şimdi burada iki sınıf esasında. Yani birisi ilim ehli sınıfı, diğeri ibadet ehli sınıfı, ruhbanlar. Ahbarun ve ruhbanahum de ruhbanahum diye geçiyor ayette. Ahbar ilim ehlidir. İlim ehli. Ruhban kendilerini ibadete verenler. Yani Allah dostu olarak bilinen kimseler. Ve Mesih bin Meryem bir peygamber de şirk koşuluyor demek Bu üç sınıf hangi sınıf? Bunlar sebebiyle şirk koşmuşlar. Hangi sınıflar yani? Bunlar Firavun sınıfına girmiyor, Nemrut sınıfına girmiyor. Yani akbar değil Nemrut veya Firavun veya tağutlar genel manada, zalim yöneticiler, despot yöneticiler. Bunlar akbar sınıfından da değil, ruhban sınıfından da değil, peygamber sınıfından da değil. Ama Rab edindikleri üç tane sınıf sayıyor ve Birisi ibadet ehli, birisi ilim ehli, birisi peygamber. Ve hepsinin Rab edinmiş sıfatı farklı, tek kapıya çıkıyor ama şirk. Akbar nasıl Rab edinilir? Yani alimler az önce öneni verdiğimiz şekilde, yani Allah'tan ve Resulünden gelmeye, kendiliklerinden çıkardıkları bir ilim, yani reylerle bildirdikleri şeylerde, Allah ve Rasul'ün haberine eş koşulmaz, nit edinilmez, endat edinilmez, denk edinilmez. Yani nasıl ki Rasul aleyhissalatü vesselam sana bir haber veriyor Mehdi gelecek diye, ekstradan bu da Hanefi mezhebiyle hükmedeceğini söylüyor, fazladan bir bilgi veriyor gayb ile ilgili. Aynı Rasul'ün haber verdiği gibi buna da teslim olmaya şart koştuğun ortak koşmuş oluyoruz. İlim ehline böyle bir ortak koşma söz konusu oluyor. Salihlerle ortak koşma nasıl? Yani e, ruhban sınıfıyla, ibadet ehlinin sınıfıyla bunlara işte mertebeler verme, onlardan medet isteme, Allah'ın sıfatlarını, bazısını bunlara verme. Peygamberler de buna benzerdir. Yani İsa Aleyhisselam hakkındaki ortaya koydukları şirk, onu işte üçün üçüncüsü demeleri, doğrudan Rab, Allah Azze ve Celle'nin kendisi demeleri, Allah'ın oğlu demeleri, bunun gibi e, türlü e, vasıflarla bunun da mertebeden daha yukarı çıkararak e, koştukları şirk malum peygamberler hakkında. Salihlere gelince, bakın e, demek ki ümmetlerin, peygamberlerin davet yaptıkları, davete muhatap olmuş ümmetlerin şirke düşmeleri hep salihler sebebiyle, salihler hakkındaki aşırılık sebebiyle olmuştur. O sebeple Bugün hiç kimse şunu söyleyemez. Yani e, haccacı zalimi taklit edersen fasık, kafir <gülüyor> olursun. Ama İbn Teymiye'yi taklit edersen o büyük bir müştehit, alimdir. Bunu taklit etmenin de sakınca yok. Böyle bir anlayış çöpe gitmiştir. Böyle bir şey yok. Dinde ittibat evidi dediğimiz şeyde sadece Allah Azze ve Celle ve onun adına beyanda bulunan Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberlere... E, teslimiyet vardır. Başkasının haberine öyle körü körüne teslimiyet yok. İbn-i Teymiye de olsa, Ahmet bin Hamdiye de olsa, ey İmam Ahmet bir fetvada bulundun ama bunun delili nedir? Yani Allah'a dayanıyor mu? resule dayanıyor mu? Bir hücceti var mı bunun? Bunu her Müslüman fıtratında olan bir şeydir. Bu sorgulamak zorundadır. Sorgulamıyorsa fıtratına muhalif. Muhalefet ediyor. Menfaati tercih ediyor. Çünkü bazı yerlerde hocalar kendi istedikleri şekilde saltanat yürütebilmek için yani bizim söylediğimiz şeyleri sorgulamayın. Biz bidat ehli miyiz ki de işte bize delil soruyorsunuz diyorlar. Yani biz bidat ehli miyiz de bize delil soruyorsunuz? Delil bidat ehline sorulur diyorlar değil mi? E biz nereden bilelim senin hak üzeri olduğunu, bidat ehli olmadığını? Hatta öyle ki bidat ehli delil veriyor. Bidat ehli delil söylüyor. Ama sen delilini yasaklıyorsun bu nasıl iş? Adam açık açık ya tevhid davetçisi aman Bukhari Müslüm okumayın diyor. Ya harcı olursunuz ya mürcü olursunuz diyor. Valla harcı veya mürcü olmak için Bukhari Müslüm okumaya da gerek yok. Allah'ın kitabını da okumadı o zaman açıkça. Çünkü harcı da Allah'ın kitabını okuyor delil getiriyor. Mürcü de Allah'ın kitabını okuyor delil getiriyor. Sünnet inkarcısı da Allah'ın kitabını okuyor delil getiriyor. O zaman Allah'ın kitabını da de de gerçek yüzümüzü görelim yani. Hakikat şu ki Allah'ın kitabı veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sayı hadisleri kimseyi saptırmaz esasında. Ama kişinin kendinde bir sapıklık var da, batıl düşünceler var da, fıtratından sapış var da, bu sapışlarla kitaptan delil monte etmeye çalışıyorsa, sünnetten delil monte etmeye çalışıyorsa bunun önüne geçemezsin ki zaten. Bunda kitabın suçu yok, sünnetin suçu yok. İdat elinin genelde yaptığı budur zaten. Önce bir şey itikad eder, kafasında bir şeyi oluşturur. Sonra bu oluşturduğu şey kitaptan veya herhangi bir ayeti okusa, kendi oluşturduğu o anlayışa göre bu ayeti yorumlar. Bu hadisi yorumlar. Yani e, herhangi bir mezhebe, bir görüşe, bir gözlüğe sahip olmadan e, selim bir fıtratla muhatap olmaz Allah'ın kitabına ve Rasul'un sünnetine. Yani buradaki bozukluk kesinlikle kitap ve sünnete muhatap olmakta değil. Bu öncesinde takınılmış gözlüklerledir. Yani kişi önceden sahip olduğu kanaatlerle e, temiz sayfa açmadan, kendisine format atmadan Allah'ın kitabına, Rasulü'nün sünnetine yönelirse o bozukluk üzere e, o kitabı tahrif etmeye, sünnetin delilini tahrif etmeye devam eder. Bu sebeple bir mezhep ehli taklitçi kimseler veya bir fırka ehli, tarikatçı tarikat mensupları bunlara baktığınız zaman bunların da işte Bukhara'dan ders yaptığını hadis kitaplarından ders yaptığını Allah'ın kitabını okuduğunu görürsünüz e bunlar Allah'ın kitabını okuyor hadisleri okuyorlar da niye hakka dönmüyorlar halbuki görüyorlar okuyup duruyorlar dersiniz de neden göremiyorlar çünkü bahsettiğimiz sebepten ötürü temiz fıtratla yönelmiyorlar önceden bunlara mezhep giydiriliyor tarikat anlayışı veya fırkacılık anlayışı Bidat ehlinin anlayışları, bozuk anlayışları önceden gideriliyor ve bu bozuk bakış açısıyla Kur'an okuyorlar. Bu bozuk bakış açısıyla Sünnet okuyorlar. Allah Azze ve Celle'nin yani isim ve sıfatları en basit mesele. Yani kitapta ve sünnette apaçıktır. Daha önce örneğini verdim. Mesela Selim Fıtrat sahibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Bedevi kadın, cariye, çobanlık yapan bir cariye geliyor diyor ki Allah nerede? Pis sema dedi ve eliyle de semayı işaret etti diyor. Hadis sayı Müslim. Fıtrat bu işte. Yani batıl etkilerden, fırkalardan, şunlardan bunlardan etkiyememiş bir şekilde Rabbin nerede sorusuna cahil bir Bedevi, cariye çobanın, çoban kadının söylediği şey semada cevabıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tasdiklemesine bakın. Bu mümin edir, bu Cariyi azat et. Çünkü sen buna haksızlık yapmıştın, haksız tokat vurmuşsun. O tokada karşılık mümine olduğu için bunu azat et diyor. Onun mümin, iman ehli birisi olduğuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ediyor. Şimdi kitaplar okuyan, kitaplar yazan, yani Kur'an'ın, sünnetin derslerini yapan, medreseler okuyan, yedi sene dirsek çürüten medreselerde ilim ehli geçinen, fırka mensubu kimselerin akide kitaplarına bakın. Ahmet Ziyahettin Gümüşhaneye misal olarak söylüyorum. Camiül Mutun kitabı akide metnidir. Türkçe, 50 i Sünnet vel-Cemaat İtikad veya Akidesi diye Bedir Yayın Evi tarafından yayınlanmıştır. Bakın orada Allah'a iman bölümüne. Allah semadadır demek küfürdür diyor. Mehmet Zahid Kotku, El-Sünnet Akaidi kitabında böyle söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Allah semada demek küfürdür diyor. Okumuş bak okuyor değil mi? E şimdi ilk olarak Kur'an ve sünnet derslerini öğrenmeden önce, o cemaatlerin mensuplarına önce bu akidemetini okutuluyor haliyle. Allah semada demek küfürdürü orada okuyan adam, Er-Rahman al-al-arş geldiği zaman he demek ki bunu tevil etmek gerekirmiş diyor. İstiva ile kastedilen şudur budur diye böyle şeylere sapmalara gidiyor. Daha en temel noktaya yani Allah'a iman değil mi? Allah'a iman. Allah'a iman kitabe ehliyle de ortak noktamız bu. Daha Allah'a iman meselesinde biz farklı itikatlara sahipken bakın hem de imanla küfür ayrılığı bu he. Yani fıkhî, rey, görüşün ayrılığı değil. Helal-haram konularındaki bir ayrılık değil. Daha Allah'a iman konusunda bu toplumda bizim bir ayrılığımız var. Bunlar da kitabı sünneti okuyor. Biz de okuyoruz. Neden onlar aynı ayetleri okuduğumuz halde onlar farklı kanaate sahip olur? Çünkü dediğim gibi onlar Kur'an ve sünneti öğrenmeden önce akide giydiriliyor önce onlara. Fırkan'ın Bakış açısı önceden giydiriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu şey, e, sahabeler? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'ı öğretmeden önce imanı öğretti. Ne demek? Sahih imanı. Sahih imanı. İmanı öğretti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Kur'an'dan önce sahabelerine öğrettiği iman. Soruyorum. Maturidi mezhebine göre iman mıydı? Eşari mezhebine göre iman mıydı? Mu'tezli'ye göre miydi? Cehmi'ye göre miydi? Hangisiydi? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına Kur'an'ı öğretmeden önce imanı yani akideyi öğretmiş. Peki hangi mezhebin akidesiydi bu? Bu mezheplerin, akidevi mezheplerin hiçbirisi yoktu. O halde biz akide esaslarımızı maturidi kitaplarında bulamayız. Allah Resulü'nün öğrettiği şeyi burada bulamayız. Eş'ari kitaplarında bulamayız. el akidesi diye iddia edilen bu kitaplarda bulamayız. Nerede buluruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde buluruz. Bu konuda yeni işte elhamdülillah Sayı İtikad Azizler kitapları kitabı 4 halinde yeni bastık. Allah muvaffak kıldı. Burada göreceksiniz yani herhangi bir yorum sonrakilerin yorumlarını katmadan doğrudan e, hadis ehli uzman alimlerinde sıhhatine hükmettikleri hadisleri aktardık bakın yani akideyi Allah Resulü'nden öğrenin benden demiyorum benim görüşlerimle öğren demiyorum bakın veya falanın görüşleriyle filan meslebin görüşleriyle demiyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size akideyi öğretsin akideyi buradan alın ondan sonra bakın imanı öğrettikten sonra bize Kur'an'ı öğretti ve Kur'an'la imanlarımız arttı diyor. 2-3 tane sahabe farklı farklı sahabelerden aynı ifadeler geliyor. Ama sen akideyi maturididen öğrenirsen bir kere imanda artmam mı olurmuş ya? Böyle demeye başlarsın. Yani bu sahabe ne diyor? İmanımız arttı diyor. Halbuki maturid akidesinde iman artmaz ve eksilmez. Yani her şey ters. Bu terslikler içerisinde sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında tebliğ ettiği dine döndüğün zaman garip kalırsın. Kalabilirsen, sebat edebilirsen bunda eğer sana müjdeler olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Müjde buna. İşte koru tutmak demek böyle. Akideninde koru tutacaksın, amelinde koru tutacaksın. Ahlakında, davranışlarında hep sünnete sarılmak suretiyle koru tutacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak diye öğrettiği şey ahlaksız da ahlaksızlık da diyecekler. Sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre emri maruf nehiyanın münkeri yapsan bunu üstlpsuzluk, ahlaksızlık işte e, ötekileştirme olarak görecekler. Mesela Allah'ın yolu bir tane. <gülüyor> Bunun dışında şeytan yolları var diyor. Peygamber Aleyhisselatü Enam Suresi'nin 153. ayetini açıklarken böyle söylüyor. Yolu, bir yol çiziyor, ehl İslam'ı çiziyor. Ortada bir dost doğru yol, kenarında çizgiler çiziyor. Bunlar da her birinin başında şeytanın davet ettiği yollardır diyor. Enam Suresi 153. ayetinde Peki Bu benim Rabbimin müstakim yoldur, dost doğru yoldur. Ben buna uyarım, buna uyun. Yollara uymayın. Yani yola uyun, yollara uymayın. Yol bir tane. Hak yol bir tane. Bu tekil olarak zikrediliyor. Hak yol, yollara uymayın yoksa sizi Allah'ın yolundan ayırır. Bu ayetin tefsimde işte şekil olarak çizerek Allah Resulü bunu gösteriyor. Ve hepsinin şeytana, şeytanın davet ettiği yollar olduğunu söylüyor. Bir tanesi doğru. Sen o doğruya isabet ettiğin zaman yani sadece kitap ve sünnet, sahabenin anladığı şekilde kitap ve sünnet dediğin zaman... Bunun dışında önerilerde bulunan, imanı farklı şekilde tarif eden, amelleri farklı şekillerde tarif eden, Resul'ün yoluna alternatifler icat etmeye çalışan bunların hepsini sapık görmek zorundasın. Allah'ın yolundan alıkoyucu görmek zorundasın. Ben bunlara da saygı duyarım. Ben Hanefi değilim ama Hanefilere saygı duyarım. Ben Nakşi değilim ama Nakşilere saygı duyarım. Ben Mutezle değilim ama Mutezlenin de görüşüne saygı duyarım dediğin zaman hakkın taraftarı olmuyoruz. Yunus Suresi 2. Ayetinde de ki, Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Hak bir tane. Onun dışındakilerde sapıklık. Sapıklığın iyisi, kötüsü yok. Hepsi sapıklık. Ateşe götüren yollar bunlar. Biz bunlara, ateşe götüren yollara saygı duymuyoruz, duyamayız. Biz Hakk'ı severiz. Hakka saygı duyarız. Hak ile batıla, yani Hakk'a saygı duyduğun gibi batıla da saygı duyarsan, bunun adı münafıklıktır. Bunu yapan çok. Bunun ehli çok. Yani ona da saygı duyarım, ona da saygı duyarım diye nifak ehli çok. Ama şunu iyi bilin, batıla saygı duyan, hiç kimse hatla saygı duymaz. Mutlaka haktan nefret eder. İnsanda böyle bir kalp yok yani. Allah insanda iki kalp yaratmamıştır. Eğer batıla saygı duyuyorsa mutlaka haktan nefret etmeye başlar o kalp. Evet, Bu e, Musa Aleyhisselam'ın kıssasını şeye kadar tamamlayalım. 87. ayet dediler ki biz sana olan vadimizden kendi isteğimizle dönmedik. Yani e, aslında burada keselim çünkü konu değişiyor artık e, Musa Aleyhisselam'ın kavminin. Sapması üzerine, Samir'in onları saptırması üzerine onlara gelip de o diyalogları başlıyor buradan itibaren. Başka bir konuya geçiyoruz. Yani sihirbazlar olayı geçti. Şimdi ile olan mesele anlatılıyor. İnşallah bunu bir sonraki derse bırakalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedönle ilahe illan ve estağfuruk ve tu